5001. Kıyametin başka alametleri, H.Z. Enes Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Kıyamet Allah Allah diyen bir kimsenin üzerine kopmayacaktır. 5002. Kıyametin başka alametleri, H.Z. Ebu Hurer'e Allahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam, yanındaki cemaate konuşurken, bir adam gelerek, Ey Allah'ın Resulü kıyamet ne zaman kopacak dedi. Aleyhisselatü Vesselam konuşmasına devam etti. Sözlerini bitirdiği vakit, Sual sahibi nerede buyurdular. Adam, İşte buradayım ey Allah'ın Resulü dedi. Aleyhisselatü Vesselam, Emanet zayı edildiği vakit kıyameti bekleyip buyurdular. Adam, Emanet nasıl zayı edilir diye sordu. Efendimiz, İş, ehil olmayana terbiye edildi mi kıyameti bekleyip buyurdular. 5003 Kıyametin başka alametleri Sahih'e de gelen bir diğer rivayette Kahtan'dan insanları emeğiyle idare eden bir adam çıkmadıkça kıyamet kopmaz buyurulmuştur. 5004 Kıyametin başka alametleri Yine Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Fırat Nehri altın bir dağ üzerinden açılmadıkça kıyamet kopmaz. Onun üzerine insanlar savaşırlar. 100 kişiden 99 öldürülür. Onlardan her biri. Her halde savaşı ben kazanacağım der. Beş Kıyametin başka alametleri. H. Z. Enes radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki. Zaman yakınlaşmadıkça kıyamet kopmaz. Bu yakınlaşma öyle olur ki bir yıl bir ay gibi, ay bir hafta gibi, hafta da bir gün gibi, gün saat gibi, saatte bir çile tutuşması gibi kısa olur. 5006. Kıyametin başka alametleri H.Z. Z, Ebu Hurer adı Allahu an anlatıyor. Desturullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Allah Teala Hazretleri itpikten daha yumuşak bir rüzgarı Yemen'den gönderir. Bu rüzgar. Kalbinde zerre miktar iman bulunan hiç kimseyi hariç tutmadan hepsinin ruhunu kavgeder. 5007. Kıyametin başka alametleri, İbn-i Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Kıyamet sadece şerri insanların üzerine kopacaktır buyurdular. 5008. Kıyametin başka alametleri, İbn-i el -El anlatıyor. Abdullah İbnu i Havali el-Ezdi radıyallahu anh'ın yanına indim. Bana, Resulullah, aleyhissalatü vesselam bizi, ganimet alalım diye ilaya olarak gönderdi. Biz de döndük ve hiçbir ganimet elde edemedik. Yorgunluğumuzu yüzlerimizden anlayıp, aramızda doğrularak, Ey Allah'ım! Onları bana tevkil etme. Ben onları üzerime almaktan acizim. Onları kendilerine de tevkil etme. Bu işten kendileri de acizdirler. Onları diğer insanlara daha tevkil etme. Kendilerini onlara tercih ederler. Buyurdular. Sonra elini başının üstüne koydu ve, ey imanı havale, hilafetin Medine'den Arzı Mukaddese Esiyeye indiğini görürsen, bil ki artık biraz kederler, büyük hadiseler yakındır. O gün kıyamet, insanlara, şu elimin başına olan yakınlığından daha yakındır. Buyurdu. 5009. Kıyametin başka alametleri. Hz. Enes radıyallahu an dedi ki: İstanbul'un fethi kıyamet anında olacaktır. 5010 Kıyametin başka alametleri. Hz. Ali radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu selam bir gün: "Ümmetim 15 şeyi yapmaya başlayınca ona büyük belanın gelmesi vacip olur." buyurmuşlardı. Yanındakiler: Ey Allah'ın Resulü Bunlar nelerdir diye sordular. selam saydı. Ganimet yani milli servet. Fakir fukaraya uğramadan sadece zengin ve mevki sahibi kimseler arasında tedavir eden bir metab haline gelirse. Emanet edilen şeyleri emanet alan kimseler. Sorumlu etkililer. Memurlar ganimet malı yerini tutup. Yağmalayıp nefislerine helal kıldıkları zaman zekat ödemeyi ibadet bilmeyip bir angarya ve ceza telakki ettikleri zaman, kişi annesinin hukukuna riayet etmeyip, kadınına itaat ettiği, babasından, uzaklaşıp ahbabına yaklaştığı, mescidlerde rızayı ilahi gözetmeyen husumet, alışveriş, eğlence ve siyasi vs. müteallik sesler yükseldiği zaman, kane, onların en altı erzel is olduğu, Devlet Otoritesi'nin yetersizliği sebebiyle tekiş ve zulümle insanları sindiren zorba kişiye zararı dokunmasın diye hürmet ettiği, çeşitli adlarla imal edilen içkiler serbestçe içildiği, ipek haram bilinmeyip erkekler tarafından giydiği, sanat, bale, konser gibi çeşitli adlar altında, bar, gazino, Dansinki ve salonlarda ve hatta televizyonda film gibi çeşitli vasısalarla yaygın şekilde şarkıcı kadınlar ve çalgı aletleri edinildiği, bu ümmetin sonradan gelen nesilleri, önceden gelip geçenlere çeşitli ithamlar ve bahanelerle hakaret ettiği zaman artık kızıl rüzgarı, zelzeleyi, yere, batışı hasfı veya suret değiştirmeyi, mersi veya gökten taş yamasını, kasifi bekleyip, 5011, Kıyametin başka alametleri, İbn-i Am, İbn-i anlatıyor. radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Çıkış itibariyle, Kıyamet alametlerinin ilki güneşin battığı yerden doğması, Kuşluk vakti insanlara da betul arzın çıkmasıdır. Bunlardan hangisi önce çıkarsa, Diğeri de onun hemen peşindedir. 5.012 Kıyametin başka alametleri, H.Z. Muaz İbn-i Cebel Allahu an anlatıyor. Resulullah ve selam bir gün, Beytul Mahdis'in imarı Yesribin bin Harab'ıdır. Yesülü bin Harab Melhame'nin savaşın çıkmasıdır. Melhame İstanbul'un fethidir. İstanbul'un fethi de Cal'in çıkmasıdır buyurdular. Sonra elini Resulullah, konuşmakta olduğu kimsenin yani Hazreti Muaz'ın dizine vurdular ve bu söylediğim kesinlikle hakikattir. Tıpkı senin burada oturman hak olduğu gibi buyurdular. Hz. Muaz burada kendisini kastetmektedir. Yani aleyhissalatu ve selamın konuştuğu ve dizine eline vurduğu kimse Muaz İbnu Cebel radiyallahu anhu'dur. 5013. Kıyametin başka alametleri Abdullah İbnu Bişr radiyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Melhame ile Medine'nin fethi arasında 6 yıl vardır. 7. yılda da Mesih Deccal çıkar. 5014. Sur'a üflenmesi ve E Bu sayı itibarıyla Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam. Sur'un sahibi İsrafil Aleyhisselam, Sur denen sorusunu ağzına dayamış, yüzünü çevirmiş, kulağına dikmiş. Üfleme emrini beklerken ben nasıl tereddütle dünya nimetlerinden istifade edebilirim buyurmuşlardı. Bu Sanki asya buna çok ağır gelmişti. Peki biz ne yapalım veya ne diyelim ey Allah'ın Resulü diye sordular. Onlara, Harfü'nü Allah ve nimel vekin Allah bize yeter. O ne güzel kimdir Allah'a terekkül ettik. Belki de terekkülümüz Allah'adır demişti deyiniz diye emir buyurdular. 5015 Sura üflenmesi ve neşr İbn-i Am' ibn-i Asrabi'ye Allah'u amhüme anlatıyor. Resulullah ve Vesselam'ı surdan sorulmuştu. Bu, içine üflenen bir boynuzdur, diye cevap verdi. 5016 Sura üflenmesi ve neşr, Ebu Hurer'e radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ve Vesselam, iki sur arasında kırk vardır, buyurmuştur. Bunun üzerine oradakiler, Ey Ebu Hurer'e, kırk gün, diye sordular. Fakat o, bir şey diyemen cevabını verdi. Tekrar. Kırk ay mı dediler. O yine. Bir şey diyemen cevabını verdi. Kırk yıl mı dediler. O yine. Bir şey diyemen cevabını verdi ve Resulullah'ın hadisine devam etti. Sonra Allah semadan su indirecek ve insanlar yerden sebze biter gibi bitecekler. İnsanda bir kemik hariç hepsi çürür. Bu çürümeyen. Ağacımız zeneb denen kuyruk sokumu kemiğidir. Kıyamet günü yeniden yaratılış bundan terkip edilecektir. 5017 Sura Üflenmesi ve Neşüt Kab İbni Malik radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Müminin ruhu, Cennet ağacında beslenen bir kuş olur. Yeniden dilime gününde Allah onu cesediğine döndürünceye kadar orada beslenir. 5018 Sura üflenmesi ve neşr, Ebu Rezim el-Ukkayyı Allahu an anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü dedim. Allah, mahlukatı nasıl iade eder? Yeniden diriltir. Bunun dünyadaki örneği nedir? Sen dedi. Hiç kavminin üzerinde yaşadığı vadiden kurak mevsimde geçmedin mi? Sonra bir kere de her tarafın yeni yeşil göründüğün bir mevsimde uğramadın mı ben elbette deyince. İşte bu. Yeniden yaratmasına Allah'ın delildir. Allah, ölüleri de böyle diriltecektir buyurdular. 5019 Sura üflenmesi ve neşüt İbn Abbas radıyallahu anhüma feyzzabu yedafin mağuri O boru öttürüldünce müddessir 8 ayeti ile ilgili olarak dedi ki Bu, surdur. Surede geçen radife Birinci nefha üfleme Radife de ikinci nefhadır. 5020 Sura Üflenmesi ve neşüt Ebu Said radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün bize sahibi Sur-u İsrafil'i zikretti ve dedi ki, sağında Cevril, solunda da Mikail Aleyhisselam var. 5021, Haş'a hakkında, Süheyl İbn-i Sa'd radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Kıyamet günü insanlar beyaz, bembeyaz, hasmın çöreyi gibi bir yerde toplanacaklar. Orada hiç kimsenin bir işareti evi, bağı vesaire, olmayacak. 5022, Haşir hakkında, İbni Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Sizler Allah'a ayak, Bedenleriniz çıplak ve kabuklu sünnet edilmemiş olarak haşir olunacaksınız, buyurdular. 5023, Haşir hakkında, bir diğer rivayette İbni Mesud şöyle demiştir. Ve Aleyhisselatu aleyhissalatu ve selam vazetmek üzere aramızda doğruldu ve dedi ki: Ey insanlar, sizler kıyamet günü Allah'ın yanında yalın ayak, çıplak ve kabuklu olarak toplanacaksınız. Sonra şu ayeti okudu. İlk yaratışa nasıl başladı ise üzerimizde hak bir vaat olarak yine onu iade edeceğiz. Enbiya 104. Haberiniz olsun. O gün ümmetimden bazı kimseler getirilir ve sol tarafa alınırlar. Bunun üzerine ben, ey Rabbim, bunlar ashabındır derim, bana, sen dinmiyorsun, bunlar senden sonra neler yaptılar denilir, ben Salih Kul İsa'nın dediği gibi diyeceğim, ben içlerinde bulunduğum müddetçe üzerinde bir kontrolcüydim, fakat vakta ki sen beni içlerinden aldın, üstlerinden iyi, yapan, yalnız sen oldun, zaten sen her zaman her şeye, hakkıyla şahitsin. Eğer kendilerini azap edersen şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onları affedersen mutlak gayrı ve yegane hüküm ve hikmet sahibi olan da hakikaten sensin sen. Maide 117-18 Resulullah ve selam devamla dedi ki Bunun üzerine bana Onlar Sen aralarından ayrıldığın günden beri Dinden yüz çevirmeye hiç ara vermediler denilecek. Bir rivayette şu ziyade var rahmetten uzak olsunlar. Rahmetten uzak olsunlar derim. 5024 Haşir hakkında Ebu adı radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Kıyamet günü insanlar üç sınıf olarak haşr olunurlar. Yayalar sınıfı, biniciler sınıfı, yüzü üstü sürünenler sınıfı. Aleyhissalatu ve soruldu. Ey Allah'ın Resulü Bunlar yüzleri üzerine nasıl yürürler? Şu cevabı verdiler. Onları ayakları üzerine yürüten Zat-ı Zülcelal, yüzleri üzerine yürütmeye de kadirdir. Ancak bilesiniz, bu yüzleri üstü yürüyenler, önlerine çıkan her engele, her dikene karşı kendilerini yüzleriyle korumaya çalışırlar. 5.025 Haşir hakkında H.Z. Ebu Hurer'e Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam buyurdular ki, insanlar kıyamet günü üç hal üzere haşre olunurlar. Birinci istekliler, korkanlar, ikinci iki kişi bir deve üzerinde olanlar, üç kişi bir deve üzerinde olanlar, dört kişi bir deve üzerinde olanlar, on kişi bir deve üzerinde olanlar, üçüncü geri kalanları, ateşe tapanlar, cehennem, onların kaylule yaptığı yerde onlarla kaylule yapar gece diktiği yerde onlarla birlikte geceler. Onların sabahladıkları yerde onlarla sabahlar. Onların akşamladıkları yerde onlarla beraber akşamlar. 5026 tarih hakkında yine Ebu Hurer eradi Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki insanlar kıyamet günü öylesine ter akıtılır ki bu terler yerin içine 70 liralık derinliğe kadar iner ve bu ter yer üstünde de bir kere insanları konuşamaz hale getirmek üzere ağızlarına gem vurur ve kulaklarına kadar ulaşır. 5027 Hesap ve kullar arasında hükmün verilmesi. H.Z. Ebu Hurer'e Allahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Kimin üzerinde kardeşime karşı ırz veya başka bir şey sebebiyle hak varsa, Dinar ve Dihem'in bulunmadığı kıyamet ve hesaplaşmanın olacağı gün gelmezden önce daha burada. İken helalleşsin. Aksi takdirde o gün, salih bir ameli varsa, o zulmün kendinden alınır. Eğer hasenatı yoksa, arkadaşının günahından alınır. Kendisine yüklenir. 5028, hesap ve kullar arasında hükmün verilmesi, yine Ebu Hurer'e Allahu an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Kıyamet günü hak sahiplerine haklarını mutlaka eda edeceksiniz. Öyle ki kabış boynuzsuz koyun için, Boynuzlu koyundan kısas alınacak. Taşa niye bir başka taş üzerine yiplenip kaldığından, Adamın adamı niye yaraladığından sorulacak. Ebu Hurer'e ki, Biz şunu da işitirdik. Kıyamet günü, Kişiyi tanımadığı birisi yakalar ve der ki, sen beni hata ve inkar işlerden görüyordun, fakat ondan ben etmiyordun, boynuzlu koyun. Tabirinden gelisi reddinin ziyadesidir. 5029. Hesap ve kullar arasında hükmün verilmesi. H. Z. Ayşe Rab'i Allah'u anlatıyor. Resulullah ve selam. Ahirette kimin hesabı münakaşa edilirse, azaba maruz kalacak demektir, buyurmuşlardı. Ben. Nasıl olur? Allah-u Teala Hazretleri Mâlen. o vakit kimin kitabı sağ eline verilirse, kolay bir hesabla muhasebe edilecek ve ehline sevinçli olarak dönecek inşikâk de dokuz buyurmadı mı? Bu hesap münakaşası değil mi dedim. Hayır, buyurdular. Bu münakaşa değil arzılır. Kıyamet günü hesaba çekilen herkes mutlaka felak olmuş demektir. 5030 Hesap ve kullar arasında hükmün verilmesi Hureys İbni Kabisa Radıyallahu an anlatıyor. Medine'ye geldim ve Ey Allah'ım! Bana salih bir arkadaş nasip et diye dua ettim. Derken Ebu Hurey'e Radıyallahu Anh'ın yanına oturdum. Kendisine, Ben, Allah'a bana salih bir arkadaş nasip etmesi için dua ettim. Bana, Resulullah'tan işittiğim bir hadis şöyle. Olur ki Allah Teala Hazretleri ondan faydalanmamı nasip eder dedim. Bunun üzerine dedi ki, Ben, Resulullah ve Vesselam'ın şöyle söylediğini işittim. Kıyamet günü. Kişi amelleri arasında önce namazın hesabını verecek. Bu hesap güzel olursa kurtuluşa erdi demektir. Bu hesap bozuk olursa, hüsrana düştü demektir. Eğer farzında eksiklik çıkarsa Rab Teala Hazretleri, Bakın, kulumun defterinde yazılmış nafilesi var mı? Buyurur. Böylece farzın eksikleri nafil namazları ile tamamlanır. Sonra bu taarül olmak üzere diğer analleri hesaptan geçirilir. 5031. Hesap ve kullar arasında hükmün verilmesi. Yahya İbn Sayyid Rahimullah anlatıyor. Bana ulaştığına göre, kıyamet günü kulun ilk bakılacak ameli namazdır. Eğer namazı kabul edilirse, diğeri kalan ana yerine bakılır. Eğer namazı kabul edilmezse diğer ana hiçbir hiçbirine bakılmaz. 5032 Hesap ve kullar arasında hükmün verilmesi İbn Mesud Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Kıyamet günü insanlar arasında hükmedilecek ilk şey kandır. 5033 Hesap ve kullar arasında hükmün verilmesi Ebu Berzer Allahu an anlatıyor aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Kıyamet günü, Dört şeyden sual edilmedikçe, Kulun ayakları Rabbinin huzurundan ayrılamaz. Ömrünü nerede harcadığından, Ne amelde, Bulunduğundan, Malını nerede kazandığından ve nereye harcadığından, Vücudunu nerede çürüttüğünden, 5034, Hesap ve kullar arasında hükmün verilmesi, Ebu Said ve Ebu Hurer'e radıyallahu anhüma anlatıyorlar. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Kıyamet günü kum hesap vermek üzere u ilahiye getirilir. Allah-u Teala Hazretleri, Ben sana kulak, göz, mal ve evlat vermedim mi? Sana hayvanları ve ekimi Musa'a kılmadım mı? Seni bunlara baş olmak, onlardan istifade etmek üzere serbest bırakmadım mı? Acaba, benimle bugünkü şu karşılaşmanı hiç düşündün mü? diye soracak. Kul da, hayır diyecek. Allah-u Teala Hazretleri, Öyleyse bugün ben de seni unutacağım. Tıpkı senin dünyada beni unuttuğun gibi buyuracak. 5035, hesap ve, Kullar arasında hükmün verilmesi, Ebu Hurer'e Allah'u an anlatıyor. Ashab, Resulullah, Ey Allah'ın Resulü, Kıyamet günü Rabbimizi görecek miyiz diye sordular. ve selam. bulutsuz bir günde, öğle vaktinde güneşi görme hususunda bir itişip, kakışmanız olur mu diye sordu. Ashab, hayır deyince, bulutsuz dolunaylı gecede ayı görmekte itişip, kakışmanız olur mu diye tekrar sordu. Ashab yine, hayır deyince, nefs iyi kudretinde olan zat-ı zülcelale emin olsun. Rabbinizi görme hususunda da hiçbir itişip kakışma olmayacak. Tıpkı güneş ve ayı görmede itişip kakışma olmadığı gibi böylece kul Rabbi ile karşı karşıya gelecek. Rabb-i taala, Ey filan, ben sana ikram etmedim mi? Seni efendi yapmadım mı? Sana dilce vermedim mi atı? Deri sana musahhar hizmet çıkırmadım mı? Reislik yapmana ''Ganimet malından dörtte bir almana müsaade etmedin mi?'' diye soracak. Kul, ''Evet ey Rabbim'' diyecek. Rab ta'ala, ''Benimle karşılaşacağını hiç düşünmedin mi?'' diyecek. Kul, bu soruya, ''Hayır karşılığını verecek.'' Rab ta'ala da, ''Öyleyse şimdi de ben seni unutuyorum. Tıpkı dünyada sen beni unuttuğun gibi'' diyecek. Sonra ikinci kul Allah'ın karşısına çıkar. Rabta Teala ona da aynı şeyleri söyler. Sonra üçüncüye de birinciye söylediklerinin aynısını söyler. Kul. Cool. Evet. Ey Rabbim der. Rabta Teala da. Benimle karşılaşacağını hiç aklından geçirdin mi diye sorar. Kul. Cool. Ey Rabbim. Sana. Kitaplarıma ve peygamberlerine inandım. Namaz kıldım. Oruç. Tuttum. Sadaka verdim der ve elinden geldiğince hatalar hakkında hayır senede bulunur. Rabb tala Bu hususta lehine şehadet edecek biri var mı diye soracak. Kul. Hayır. Yok diyecek. Rabb Teala Şimdi senin aleyhine bir şahit gönderilecek der. Kul kendi kendine. Benim aleyhime şahitlik yapacak da kim diye içinden düşünür. Kulun ağzı mühürlenir. Uyluğuna. Haydi konuş denir. Ulu. Eki. kemiği konuşup, onun amelini haber verirler. Bu, onun kendisi için bir özür aramaması içindir. Bu kimse, Allah'ın gadabına uğrayan münafıktır. 5036. Hesap ve kullar arasında hükmün verilmesi. İbn-i Ata İbn-i Zeyt el-Vaysi. radıyallahu anh'tan naklen anlatıyorlar. İnsanlar Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a, Ey Allah'ın Resulü! Kıyamet günü Rabbimizi görecek miyiz? diye sordular. O da, Siz bulutsuz dolunay gecesinde ayı görmekten şüpheye düşer misiniz? diye cevap verdi. Onlar, Hayır! Ey Allah'ın Resulü! diye cevap verdiler. Aleyhissalatu Vesselam! Bulutsuz bir günde güneşi görmekten şüphe eder misiniz? diye tekrar sordu. Azap yine, hayır cevabını verdiler. Bunun üzerine, şunu bilin ki, siz Rabbinizi de böyle göreceksiniz. Kıyamet günü, insanlar aşırı olunurlar. rabb ala kim benden başka bir şeye tapıyor idiyse ona tabi olsun buyurur. Onlardan bir kısmı güneşe, bir kısmı aya, bir kısmı da putlara tabi olurlar. Orada, münafıklarıyla birlikte bu ümmet kalır. Allah onlara tanımadıkları bir surette yaklaşır. Ben sizin, Rabbinizin buyurur. Oradakiler, senden Allah'a sığınırız. Biz, Rabbimiz bize gelinceye kadar bu yerdeyiz. Rabbimiz gelince biz onu tanırız derler. Derken Rableri onların tanıyacağı surette gelir. Ben Rabbinizin der. Onlar da, sen Rabbimizsin derler. Rabb-i onları cennete davet eder. Cehennemin üzerine sırat kurulur. Peygamberler arasında, Ümmet ile sırattan ilk geçen ben olurum. O gün peygamberler dışında kimse konuşmaz. Peygamberlerin o günkü selamı da, Allahümme Allah Allahümme Sellim ey Rabbimi selametler, Ey Rabbimi selametler olacak. Cehennemde, Devel dikeninin dikenleri gibi kancalar var. Devel dikeninin dikenlerini gördünüz mü diye sordu. Ashab, evet deyince aleyhissalatu vesselam devam etti. İşte o. Kancalar, tıpkı devel dikeninin dikenleri gibidir. Ancak, onların büyüklüğü ne kadardır? Allah'tan başka kimse bilmez. İnsanlar kötü amelleri sebebiyle kapar. İnsanların bir kısmı kötü ameli sebebiyle helak olur. Bir kısmı da ateşin içine yıkılır. Sonra kurtulur. Allah. Ateş ehlinden kurtarmak istediklerine rahmet etmeyi irade edince, ateş ehlinden Allah'a ibadet etmiş olanları, ateşten çıkarmaları için melekleri emreder. Melekler bu kimseleri, secde izleriyle tanırdılar. Çünkü Allah Teala Hazretleri secde muhal yakılmasını ateşe haram etmiştir. Onlar böylece ateşten çıkarlar. Hepsi de ateşten kavrulmuş vaziyettedir. Üzerine hayat suyu dökülür. Selin getirdiği milli topraktan habbelerin filiz açıp bitmesi gibi, suyun değdiği yerler yeniden bitecek. Rabb'i taala Sonra, kullar arasındaki hükmünü tamamlayacak. Derken cennetle cehennem arasında bir kul kalacak. Bu, cennete girmede cehennemliklerin sonuncusudur. Yüzü cehenneme doğru ilerlerken, Ey Rabbim! Yüzümü ateş tarafından çevir. Kokusu beni perişan etti. Alevi de beni kavurdu diye yalvaracak. Allah Kâla'ya, kendisine dua etmesini dilediği kadar duvarda bulunacak. Sonra Allah Kâla Hazretleri, ben bu istediğini versem, bundan başkasını da ister misin diye soracak. Adam, İzzet ve Celal'ine emin olsun. Hayır, bundan başkasını istemem diyecek ve istemeyeceği hususunda Allah'a ahbu misakta bulunacak. Allah, bunun üzerine yüzünü ateşten çevirecek. Adam yüzüyle cennete yönelince ve onun güzelliğini görünce, Allah'ın gilediği bir müddet susacak. Sonra dayanamayıp, Ey Rabbim! Beni cennetin kapısına yaklaştır diyecek. Allah-u Hazretleri, Sen bana istemiş olduğundan başka bir talepte bulunmayacağına dair ahfuu, misakta bulunmadın mı? Ey oğlu yazık sana! Sen ne dönekmişsin diyecek. Adam. Ey Rabbim. Mahlukkatın en bedbahtı ben olmayayım diyecek. Rab taala. Sana bu istediğin verilse. Acaba başka bir şey istemeyecek misin der. Adam. Hayır. İzzetine ve celaline yemin olsun hayır. Başka bir şey istemeyeceğim diyecek. Rabb'i de onu mağdur ad edecek. Çünkü o. dilemeyecek bir şeyler görmüştür. Adam, Rabbine, istediği adu, misakta bulunur. Rabbiyi de onu cennetin kapısına yaklaştırır. Kapıya yaklaşıp onun güzelliğini ve içindeki teravet ve süruru görünce, Allah'ın gilediği kadar sesini keser. Fakat daha fazla dayanamayıp atılır. Ey Rabbim, beni cennete koy der. Rab taala. Ey oğlu yazık sana. Sen ne dönekmişsin. Sana verilenlerin dışında bir şey istemeyeceğine dair bana hükmü misak vermedin mi diyecek adam. Ey Rabbim beni mahlukatın en vedvattı yapma diyecek. Allah onun bu haline gülecek. Sonra ona cennete girmesi için izin verecek ve dilersen diyecek adam dileyecek. Öyle ki hiçbir arzusu kalmayacak. Allah yine de şunları şunları da isteleyip istemesi gereken şeyleri zikredecek. Böylece istenecek şeyler bitince Allah-u Teala Hazretleri, bütün bunlar, bir misliyle sana verilmiştir buyuracak. Ebu bu der ki, Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın, bütün bunlar, on misliyle birlikte sana verilmiştir dediğini işittim. 5037 Hesap ve kullar arasında hükmün verilmesi, H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Kıyamet günü insanlar üç kere Allah'a arz edilirler. İlk iki arz edilmede cidal ve özür beyanı vardır. Ama üçüncü arz edilme esnasında ellerde sahifeler uçuşur. Kimisi sağ eliyle, kimisi de sol eliyle alır. 5038 Hesap ve kullar arasında hükmün verilmesi, İbn-i Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Bir adam bana, kıyamet günü Allah'ın kişiye hususi hitabı hakkında ne işittin, diye sordu. Şu cevabı verdim. Resulullah aleyhissalatu vesselamın, mümin Rabbine yaklaştırılır. Öyle ki, Allah onun üzerine himayesini indirir ve günahlarını itiraf ettirir. Ona sorar, şu şu günahlarını biliyor musun? Mümin kul. İki kere, Evet ey Rabbim, biliyorum der. Rab tağla da, dünyadayken bunları örterek seni teşhir etmemiştim. Bugün de onları senden affediyorum buyurur. Sonra ona hasenat defteri verilir. Ama, kafirlere ve münafıklara gelince, bunlarla ilgili olarak, bütün mahlukatın huzurunda, bunlar Allah namına yalan söylemişler, böylece büyük bir zulümde bulunmuşlardır. Haberiniz olsun. Allah'ın zalimler zalimleredir diye iyi de olunur. 5039 Hesap ve kullar arasında hükmün verilmesi, H.Z. Ayşe Allahu Anh'a anlatıyor. Bir adam gelerek, Ey Allah'ın Resulü! Benim kölelerim var. Bana yalan söylüyorlar ve bana ihanet ediyorlar. Bana isyan ediyorlar. Ben de onlara şetme diyor ve dövüyorum. Onlar yüzünden Allah'ın yanında durumum ne olacak? Diye sordu. De Sürullah aleyhissalatu ve selam. Kıyamet günü onlar sana olan ihanetleri, isyanları ve yalanları sebebiyle muhalef olacaktır. Senin onlara verdiğin ceza ise, eğer cezan onların günahların nispetinde ise başa baştır. Ne lehine ne de aleyhine olur. Eğer onlara verdiğin ceza günahlarından az ise bu senin için bir fazilet olur. Eğer onlara verdiğin ceza günahlarından çok olursa, ''Bu fazla kısım sebebiyle onlar lehine sana kısası yapılır.'' buyurdular. Bunun üzerine adam huzurdan çekildi. Ağlamaya ve dövünmeye başladı. Bunun üzerine aleyhissalatu vesselam dedi ki, ''Sen Allah'ın kitabını okunuyor musun?'' ''Bak ne diyor.'' ''Nalen, biz kıyamet gününe mahsus, adalet terazileri koyacağız. Artık hiçbir kimse hiçbir şeyle haksızlığa uğratılmayacaktır. O şey bir hardal tanesi.'' Kadar bile olsa onu getirir, mizana koyarız. Hesapçılar olarak da biz yeteriz, en bir 47. Adam tekrar. Allah'a yemin olsun, ey Allah'ın resulü. Ben hem kendim ve hem de onlar için ayrılmalarından daha hayırlı bir şey göremiyorum. Seni şahit kılıyorum. Hepsi hürdür. Azat ettim dedi. 5040. Hesap ve kullar arasında hükmün verilmesi. H Z N S Rabiyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam bir gün güldüler ve neye güldüğümü biliyor musunuz buyurdular. Biz Allah ve Resul daha iyi bilir dedik. Kulun Rabbin'e olan hitabında buyurdular ve şöyle devam ettiler. Kul şöyle der. Ey Rabbim sen beni zulümden korumadın mı Rabbka Ala? Evet korudum buyurur. Kul da fakat ben Bugün, kendime, kendinden başka bir kimsenin şahit olmasını asla istemiyorum der. rabb Teala, bugün sana tek şahit olarak nefsin, çok şahit olarak da kiramen katibin kafidir buyurur. Resulullah devamlı dedi ki, ağzına mühür vurulur ve diğer organlarına konuş denilir. Onlar adamın amelini haber verirler. Sonra konuşma hususunda serbest bırakılır adam organlarına yazıklar olsun size buradan defolun ben sizin için mücadele etmiştim der. 5041 Hesap ve Kullar Arasında Hükmün Verilmesi İbn -i Am İbn'in asr-ı Yahlavu rahimehu anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Aziz ve Celil olan Allah kıyamet günü ümmetimden bir adamı mahlukatın üstünden seçer ve onun için 99 büyük defter açar. Her yeter Gözün alabildiği kadar büyüktür. Rabb i Teala adama sorar. Bu defterde yazılı olanlardan bir şey inkar ediyor musun? Muhafız katiplerim olmadık şeyler yazarak sana zulmetmişler mi kul? Ey Rabbim! Hayır! Hepsi doğrudur der. Rabb i sorar. Bunları yapmada beyan edeceğin bir özrün var mı kul der. Hayır! Ey Rabbim aziz ve celil olan Allah! Evet! senin bizim yanımızda makbul. Büyük bir de seven var. Bugün sana zulüm yapmayacağız buyurur. Hemen bir etiket çıkarılır. Üzerinde Eşhedü enzle ilahe illallah ve Eşhedü enne Muhammeden Resulallah şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın elçisidir yazılıdır. Sonra Rabb-i Teala der. Ağırlığını yani amellerinin ağırlığını hazırla kul sorar. Ey Rabbim bu defterlerin yanındaki bu etikette Rabbi Teala der Sana zulmedilmeyecek. Hemen defterler Mizan'ın bir kafesine konur. Etiket de diğer kafesine tartılırlar. Sonunda defterler hafif kalır. Etiket ağır basar. Esasen Allah'ın ismi yanında. Hiçbir şey ağır olamaz. 5042 Hesap ve kullar arasında hükmün verilmesi ve bu mesul El-Beydibi Rabbi Allah'u anlatıyor. Ey Allah'ın Mesul'den de, biz cahiliye devrinde yaptıklarımızdan hesaba çekilecek miyiz? Şu cevabı verdiler. Müslüman olduktan sonra iyi olana, cahiliye devrinde yaptıklarından sorulmayacaktır. Kötü anal işle Hem İslam'daki amiri hem de önceki amiri sebebiyle hesap sorulacaktır. 5043 Hesap ve kullar arasında hükmün verilmesi. H. Z. N. S. An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Bir kimseyi küfür veya günah gibi bir şeye çağıran hiç kimse yok ki kıyamet günü. O çağırdığı şeyle birlikte tevkif edilmemiş olsun. Mutlaka onunla ayrılmaz şekilde beraberdir. Bir adam bir adamı bir şeye davet etmiş olsa dahi. Sonra şu ayeti okudu. Nealen! Onları hapsedin. Çünkü onlar mesuldüler. Saffat 24-5044 Kevser havdının Mizan-ı Köprüsü'nün evsafı, Ebu Zehra'dı yallahu an anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü dedim. Kevser havdının kapları nedir? Şu cevabı rütfettiler. Nefsimi kudret elinde tutan zat Zülcelal'e emin olsun. Onun kapları açık ve karanlık bir gecede gökteki yıldızlardan daha çoktur. Cennetin kaplarından kim içerse artık ömrünün sonuna kadar. Hiç susamaz. Havdın cennetten çıkan iki ulu gürül gürül akar. Genişliği uzunluğuna denktir. Bu da Amman'dan ele olan mesafe kadardır. Suyu sütten daha beyaz. Baldan daha tatlıdır. 5045 Kevser havdının, Mizan'ın ve Sırat Köprüsü'nün evsafı, Semre İbn-i cüneb -e Allah'u An anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Her peygamberin bir havdı vardır ümmeti oraya su almaya gelir. Peygamberlerin her biri hangisinin suya gelen çok diye övünürler. Su almaya gelen ümmeti en çok olan peygamberinden olacağımı ümit ediyorum. 5046 Kevser kavgunun Mizan'ın ve Sırat köprüsünün ertesafı TZ NX Rabbihillahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve sellem, Kevser nedir diye sorulmuştu. Cennette bir nehirdir. Allah onu bana derdi. O, sütten daha beyaz, baldan daha tatlıdır. Onda nehirde bir kuş vardır. Boynu deve boynuna benzer buyurdular. Hazreti Ömer atılarak, öyleyse o müreffeh'tir dedi. Aleyhissalatu ve Selam da, onu yiyen, ondan da müreffeh'tir buyurdular. 5047 Kevser Haldı'nın, Nizan'ın Nesrat Köprüsü'nün evsafı, Hz. Z. C. Babi'yi Allah'ın -an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Ben havza ilk geleniniz olacağım. 5048, Kevser havdının, Mizan'ın ve Sırat Köprüsü'nün esafı, İbn-i Mesud Babi'yi an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Ben havdın başına sizden önce geleceğim. Bana sizden bazı kimseler yükseltilip gösterilecek. O kadar ki, Değilsen onları tutarım. Ama hemen geri çekilecekler. Ey Rabbim, bunlar benim asyabım derim. Ama bana, senden sonra bunların ne idalar yaptıklarını sen bilmezsin dinilir Ben de, dini benden sonra değiştirenler rahmetten uzak olsun. Rahmetten uzak olsun derim. 5049 Kevser Havd'ın, Mizan'ın ve Sırat Köprüsü'nün evsafı, Müslim'in diğer bir rivayetinde Ebu Hurere'den şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Ümmetim havzın başında yanıma gelecek. Ben, tıpkı devesinden başkasını devesini kovan bir kimse gibi, havzımdan bazı insanları kovarım yanımdakiler. Ey Allah'ın Resulü! Bizi tanıyacak mısınız? dediler. Evet buyurdu. Sizin, Başkasından olmayan bir alametiniz olacak. Sizler yanıma alın da adres huzurlarında. Adresin eseri olan bir nurla geleceksiniz. Ancak sizden bir grup benden engellenecek. Onlar bana ulaşamayacaklar. Ben. Ey Rabbim onlar benim ashabım. Onlar benim ashabım diyeceğim. Ama bir melek bana cevap verip. Senden sonra onlar ne vidalar ortaya çıkardılar biliyor musun diyecek. Bir diğer rivayette şöyle buyurulmuştur. Havuzun Eylül ile Aden arasındaki mesafelen daha geniştir. Onun rengi kardan daha beyaz. Baldan daha tatlıdır. Onun maşrabaları yıldızlardan daha çoktur. 5050 Kevser Havdının Mizan'ın Nefrat Köprüsü'nün evsafı Yezid İbni Erkan bir Allah'u an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki Siz ashabın başında yanıma gelenlerin yüz bin cünden sadece bir cüzünü teşkil edeceksiniz Yezide. de o gün siz ne kadardınız diye soruldura 700 veya 800 kadardık diye cevap verdi 551 kevselhavdının Nianın veırat köprüsünün elsası Hz ene sıra ya Allah'u an anlatıyor bir gün Ey Allah'ın ressulü kıyamet günü bana şefaat edin dedim İnşallah yapacağım buyurdular. Ben tekrar, sizi nerede arayıp bulayım dedim. Beni ilk aradığın zaman sırat üzerinde ara buyurdular. Size orada rastlayamazsam dedim. Nizanın yanında beni ara buyurdular. Orada da size rastlayamazsam dedim. Öyleyse beni havdın yanında ara. Zira ben üç mevkinin dışına çıkmam buyurdular. 5052 Kevser havdının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 Tahtısı ağır geldi hafif mi öğreninceye kadar. Sahifelerin uçuştuğu zaman. Kendi defteri nereye düşecek. Öğreninceye kadar. Sağına mı soluna mı? Yoksa arkasına mı? Sıratın yanında. Cehennemin iki yakası ortasına kurulunca. Bunu geçinceye kadar. 5053. Şefaat. H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki. Her peygamberin müstezef Allah'ın kabul edeceği bir duası vardır. Her peygamber o duayı yapmadı acele etti. Ben ise bu duamı kıyamet gününde, ümmetime şefaat olarak kullanmak üzere sakladım kullanmayı ahirete. Bıraktım. Ona inşallah. Ümmetimden şirk koşmadan ölenler naib olacaktır. 5054 Şefaat H.Z. Cabir-ı An. anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki şefaat ümmetimden büyük günah sahipleri içindir. Tirmizi Süleymani kaydeder. Hz. Cabir diyor Allahu dedi ki kebair büyük günah ehli olmayanın şefata ne ihtiyacı var? 5055 şefaat Hz. Enes diyor Allahu anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki kıyamet gününde İnsanlar birbirlerine girecekler. Hazreti Adem Aleyhisselam'a gelip, evlatlarına şefaat et diye talepte bulunacaklar. O ise, benim şefaat niyetim yok. Siz İbrahim Aleyhisselam'a gidin. Çünkü o Halilullah'tır diyecek. İnsanlar Hazreti İbrahim'e gidecekler. Ancak o da, ben, yetkili değilim. Ancak Hazreti İsa'ya gidin. Çünkü o ruhullah'tır ve onun keramıdır diyecek. Bunun üzerine ona gidecekler. O da. Ben buna etkili değilim. Lakin Muhammed aleyhisselatu vesselama gidin diyecek. Böylece bana gelecekler. Ben onlara. Ben şefaate yetkiliyim diyeceğim. Gidip Rabbimin huzuruna çıkmak için izin talep edeceğim. Bana izin verilecek. Önünde durup. Allah'ın ilham edeceği ve şu anda muktedir olamayacağın hamdlerle Allah'a medu. senada bulunacak. Sonra da Rabbime secdeye kapanacağım. Rabb-i taala, Ey Muhammed! başımı kaldır. Dilediğini söyle. Söylediğine kulak verilecek. Ne arzu ediyorsan iste. Talebin yerine getirilecektir. Şefaatte bulun. Şefaatin kabul edilecektir. Buyuracak. Ben de. Ey Rabbim! Ümmetimi, ümmetimi istiyorum diyeceğim. Rabbi Teala Çabuk onların yanına git. Kimlerin kalbinde buğday veya arpa danısı kadar iman varsa onları ateşten çıkar diyecek. Ben de gidip bunu yapacağım. Sonra Rabbime dönüp, Önceki hamd, uhu, senalarla hamd ve senalarda bulunacağım. Secdeye kapanacağım. Bana, Öncekinin aynısı söylenecek. Ben de, Ey Rabbim, Ümmetim. Ümmetim diyeceğim. Bana yine. Var. Kimlerin kalbinde hardal danesi kadar iman varsa onları da ateşten çıkar denilecek. Ben derhal de gidip bunu da yapacak ve Rabbimin yanına döneceğim. Önceki yaptığım gibi yapacağım. Bana. Evvelki gibi. Başımı kaldır denilecek. Ben de kaldırıp. Ey Rabbim. Ümmetim. Ümmetim diyeceğim. Bana yine. Var. Kalbinde hardal danesinden daha az miktarda imanlı olanları da ateşten çıkar. Denilecek. Ben gidip bunu da yapacağım. Sonra dördüncü sefer Rabbime dönecek. O hamdlerle hamd u, senede bulunacağım. Sonra secdeye kapanacağım. Bana. Ey Muhammed. başımı kaldır ve dilediğini söyle. Sana kulak verilecektir. Dile. Talebin melecektir. Şefaat et, şefatin kabul edilecektir denilecek. Ben de, ey Rabbim, bana la ilahe illallah diyenlere şefaat etmem için izin ver diyeceğim. Rabb-i Teala, bu hususta yetkin yok. Veya, bu hususta sana izin yok lakin izzetim, celalim, kibriam ve azametim hakkı için la ilahe illallah diyenleri de ateşten çıkaracağım buyuracak. 5056 Şefaat Yine Sahiheyn ve Tirmizi'nin Ebu Hurere'den kaydettikleri bir rivayet şöyledir. Biz bir davette Resulullah ile beraberdik. Ona sofrada hayvanın ön budu ne -dan. Bir parça ikram edildi. Bu hoşuna giderdi. Ondan bir parça ısırdı ve Ben kıyamet günü Ademoğlunun efendisiyim. Acaba bunun neden olduğunu biliyor musunuz? Açıklayayım Allah o gün. Öncekileri ve sonrakileri tek bir düzlükte toplar. Bakan onlara bakar. Çağıran onları işitir. Güneş onlara yaklaşır. Gam ve sıkıntı. insanların tahammül edemeyecekleri ve takat getiremeyecekleri dereceye ulaşır. Öyle ki insanlar, içinde bulunduğumuz yok hali görmüyor musunuz? Sizlere şefaat edecek birini görmüyor musunuz? Demeye başlarlar. Birbirlerine. Babanız Adem var derler ve ona gelerek, Ey Adem! Sen insanların babasısın. Allah seni kendi eliyle yarattı. Kendi ruhundan sana üfledi. Bütün isimleri sana öğretti. Meleklerine seninin önünde secde ettirdi. Seni cennete yerleştirdi. Allah katında itibarın, makamın var. Rabbin nezdinde bizim için şefaatte bulunmazsın. Bizim şu halimizi, Başımıza şu geleni görmüyor musun derler. Adem aleyhisselam da, Bugün Rabbim çok öfkelidir. Daha önce bu kadar öfkelenmedi. Bundan sonra da böylesine öfkelenmeyecek. Esasen şefaata benim yüzüm yok. Çünkü, cennetteyken, Allah beni o ağaca yaklaşmaktan etmişti Ben, bu yasağı ası oldum. Ben cennetteyken işlediğim günah sebebiyle cennetten çıkarıldım. Bugün günahlarım affedilirse bu bana yeter. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Nuh Aleyhisselam'a gidin diyecek. İnsanlar Nuh Aleyhisselam'a gelecekler. Ey Nuh! Sen yeryüzü ahalisine gönderilen Resullerin ilkisin. Allah seni çok şükreden bir kul Abden şekura diye isimlendirdi. İçinde bulunduğumuz. Şu hali görmüyor musun? Başımıza gelenleri görmüyor musun? Rabbin nezdinde bizim için şefaatte bulunmaz mısın diyecekler. Nuh aleyhisselam da şöyle diyecek. Bugün Rabbim çok öfkelidir. Daha önce hiç bu kadar öfkelenmedi. Bundan sonra da böylesine öfkelenmeyecek. Benim bir dua hakkım vardı. Ben onu kavmimin ve dua olarak yaptım. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. İbrahim Aleyhisselam'a gidin diyecek. İnsanlar İbrahim Aleyhisselam'a gelecekler. Ey İbrahim! Sen Allah'ın peygamberi ve arda harisi içine yegane halilisin. Bize Rabbin ezdiğinde şefaat et. İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun diyecekler. İbrahim Aleyhisselam onlara. Rabbim bugün çok öfkeli. Bundan önce bu kadar öfkelenmemişti. Bundan sonra da bu kadar öfkelenmeyecek. Şefaat etme kendimde yüzde bulamıyorum. Çünkü ben üç kere yalan söyledim deyip, bu yalanlarını birer birer sayacak. Sonra sözlerine şöyle devam edecek. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Musa Aleyhisselam'a gidin insanlar. Hazreti Musa Aleyhisselam'a gelecekler ve, Ey Musa, sen Allah'ın peygamberisin. Allah seni. Vüsaletleriyle ve hususi kelamıyla insanlardan üstün kıldı. Bizi Allah nezdinde şefaatte bulun. İçinde bulunduğumuz hali görmüyor musun? Diyecekler. Hazreti Musa da. Bugün Rabbim çok öfkelidir. Daha önce böylesine öfkelenmedi. Bundan sonra da böylesine öfkelenmeyecek. Esasen Rabbim nezdinde şefaatte yüzümde yok. Çünkü ben, öldürülmesiyle emir olunmadığım bir cana kıydım. Bugün ben mağfirete mazhar olursam bu bana yeterlidir. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Hazreti İsa aleyhisselama gidin diyecek. İnsanlar Hazreti İsa'ya gelecekler de, Ey İsa, sen Allah'ın peygamberisin ve Meryem'e attığı bir kelamısın ve kendinden bir ruhsun. Üstelik sen beşikte iken insanlara konuşmuştun. Rabbin nezdinde bize şefaat et. İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun diyecekler. Hazreti İsa aleyhisselam da, Bugün Rabbim çok öfkeli. Daha önce bu kadar öfkelenmedi. Bundan da öyle de hiç bu kadar öfkelenmeyecek diyecek. H. Z. İsa şahsıyla ilgili bir günah sizin bir başka rivayette beni. Allah'tan ayrı bir ilah edindiler. Bugün bana mağfiret edilirse bu bana yeter. Nefsim. Nefsim. Nefsim benden başkasına gidin. Muhammed aleyhissalatu ve sellem'e gidin diyecek. İnsanlar Muhammed aleyhissalatu ve sellem'e gelecekler. Bir diğer rivayette bana gelirler. Denmiştir ve ey Muhammed sen Allah'ın peygamberisin. Bütün peygamberlerin sonuncususun. Allah seni geçmiş gelecek bütün günahlarını mağfiret buyurdu. Bize Rabbi nezdinde şefaatte bulun. Şu içinde bulunduğumuz hali görmüyor musun diyecekler. Bunun üzerine ben arşın altına gideceğim. Rabbim için secdeye kapanacağım. Derken Allah, Benden önce hiç kimseye açmadığı medhu, senaları benim için açacak. Ben onlarla Rabbime medhu, senalarda bulunacağım. Sonra, Ey Muhammed başını kaldır ve iste. İstediğin sana elecek. Şefaat talep et. Şefaatim yerine getirilecek, denilecek. Ben de başımı kaldıracağım ve, Ey Rabbim ümmetim! Ey Rabbim ümmetim! Ey Rabbim ümmetim! Diyeceğim. Bunun üzerine, Ey Muhammed! Ümmetinden, Üzerinde hesap olmayanları cennet kapılarından sağdaki kapıdan içeri al. Esasen onlar diğer kapılarda da insanlara ortaktırlar, denilecek. Resulullah sonra şöyle buyurdular. Nefsin kudret elinde olan zat Zülcelal'e emin olsun. Cennet kapısının kanatlarından iki kanadının arasındaki mesafe Mekke ile Hecer arasındaki veya Mekke ile Busra arasındaki mesafe kadardır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın kısasıyla ilgili bir rivayette şu ziyade var. Hz. İbrahim insanlar şefaat etmesi için kendine geldikleri zaman, Allah'a şefaat talebinde bulunmasına mani olan üç günahı olarak yıldızlar hakkında sarf ettiği işte bu Rabbim Enam 76 sözünü. Atalarının putları hakkında sarf ettiği belki de bu putları kırma işini onların en büyüğü yapmıştır Enbiya 63 sözünü. Ve bir de ben gerçekten hastayım Saffat 89 sözünü zikretti 5057 Şefaat Yezid İbn-i el-Fakir anlatıyor haricilerin görüşlerinden biri içime işlemişti. Açıkça etmek. Sonra da propaganda yapmak üzere insanların karşısına çıkmak arzusuyla kalabalık bir grup içerisinde yola çıktık. Medine'ye uğradık. Orada bir İbn Abdullah Rabiyullah an insanlara hadis rivayet ediyordu. Bir ara cehennemlikleri zikretti. Ben Ey Resulullah'ın arkadaşı sen ne konuşuyorsun? Halbuki Allah Teala Hazretleri, Ey Rabbim ateşe kimi atarsan mutlaka onu rezil bir sivay edersin. Al-i İmran 192. Ateşten her çıkmak isteyişlerinde oraya geri çevrilirler. Secre 20 buyurmaktadır dedim. Hazreti Cabir, Sen Kur'an'ı okuyor musun? dedi. Ben de. Evet. Dedim. Öyleyse onun evvelini oku. Çünkü o, küffar hakkındadır dedi ve sonra ilave etti. Sen, Allah'ın Muhammed aleyhissalatu ve Selam'ı diriteceği makamı Mahmud'u işittin mi? Evet, dedim. Dedi ki, O, Muhammed aleyhissalatu ve selamı mahsus Mahmud makamdır. Allah Teala Hazretleri o makamın hatırına, cehennemden çıkaracaklarını çıkarır. h z sonra, Sırat Köprüsü'nün konuluşunu ve üzerinden insanların geçişini tazif etti. Biz, bu ihtiyarın, Aleyhissallatu ve selam hakkında yalan söyleyeceğini mi zannedersiniz? Selik ve haricilikten rüjü ettik. Hayır. Vallahi bizden bir kişiden başka haricilikte kalan olmadı. 5058. Şefaat. H Z N Allahu an anlatıyor. Ve Sülullah aleyhissallatu ve selam buyurdular ki. Kıyamet günü Cehennemliklerin Dünyada en müreffeh olanı getirilerek ateşe bir kere batırılacak. Sonra, ey Ademoğlu denilecek. Cehennemde hiç nimet gördün mü? Sana hiç hayır uğradı mı? Hayır. Ey Rabbim! Vallahi hayır diyecek. Sonra cennetliklerden dün en fakir olan getirilecek. O da cennete bir sokulup çıkarılacak ve kendisine, Ey Ademoğlu cennette hiç fakirlik gördün mü? Hiç sıkıntı çektin mi denilecek. O da, hayır, vallahi ya Rabbi, başımdan hiç fakirlik geçmedi, hiçbir sıkıntı çekmedim diyecek. 5059, şefaat, yine Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Allah-u Teala hazretleri azabı en hafif olan cehennem diye, eğer dünya her şeyde senin olsaydı, şu azabdan kurtulmaya bedel fidye olarak verir miydin diye soracak adam evet diyecek Rabbi Teala bunun üzerine Sen daha faziletli ademin iken ben senden bundan daha hafifini istemiş Bana hiçbir şeyi ortak kıvurmorasını ateşe sokmayayım cennete koyayım demiştim sen buna yanaşmadın sirke girdin buyuracak 5060 şefaat Im Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Cennetlikler cennette, cehennemlikler de cehennemde oldukları zaman ölüm getirilir. Cennetle cehennemin arasına konup orada kesilir. Sonra bir münalin ida eder: Ey ehlu irenet, artık ebediyet var, ölüm yok. Ey ehlu imar, artık ebediyet var, ölüm yok. Cennetliklerin sururu bununla daha da artar. Cehennemliklerin de hüznü artar. 5061 Cennetin sıfatı tev ebuhü ererbi Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Allah Teala Hazretleri ferman etti ki Ben azimüşşan salih kullarım için gözlerin görmediği Kulakların işitmediği ve insanın hayal ve hatırından hiç geçmeyen nimetler hazırladım. Ebu Hurer'e ilaveten dedi ki, Dilerseniz şu ayet-i kerimeyi okuyun. Nealen, yaptıklarına karşılık Allah katında onlar için göz aydınlığı olacak nem kafatların saklandığını kimse bilemez. Secde 17-5062 Cennetin sıfatı, Buhari. Bir diğer rivayetinde şu ziyadeyi kaydeder. Sehni i̇bn Saad anlatıyor deyip, Hadis'in aynısını kaydettikten sonra der ki, Muhammed İbn-i dedi ki, Onlar Allah için ameli gizli tuttular. Allah da onların sevabını gizli tuttu. Kullar yanına gelince onları nimete boğacak. 5063 Cennetin sıfatı, yine Sa'd İbn-i Sa'd Allahu an anlatıyor. Ey Allah'ın üsülü dedim. İnsanlar neden yaratıldı, su'dan buyurdular. Ya cennet dedim. O neden inşa edildi gümüş tuğladan ve altın tuğladan? Harcı da kokulu misk. Cennetin çakılları inci veya kuttan. Toprağı da zaferandır. Ona giren nimete mazhar olur. Eziyet görmez. Ebediyet kazanır. Ölümle karşılaşmaz. Elbisesi eskimez. Gençliği kaybolmaz. Aleyhissalatu ve Selam sözlerine şöyle devam buyurdular. Üç kişi vardır duaları reddedilmez mutlaka kabul edilir. Adil İmam Devlet Başkanı, iftarını yaptığı zaman oruçlu, Zulma uğrayanın duası, Allah, Mazlumun duasını bulutların sevkine çıkarır ve onları sema kapıları, Açılır ve Allah-u Hazretleri, İzzetine emin olsun, Vakti uzarsa da, Duanı mutlaka kabul edeceğin buyurur. 5064 Cennetin sıfatı, H. Z. bu Musa Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Gümüşten iki cennet vardır. Kapları ve içinde bulunan diğer şeyleri de gümüştendir. Altından iki cennet vardır. Kapları ve içlerinde bulunan diğer eşyaları da hep altındandır. Ad cennetinde, Cennetliklerle Rablerini görmeleri arasında Allah'ın leçlindeki Rıda-ı büyüklük perdisinden başka bir şey yoktur. 5065 Cennetin sıfatı Yine aynı kaynaklarda şu rivayet gelmiştir. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki Cennette Mimin için içe borf tek bir indirden bir çadır vardır. Bir rivayette genişliği 60 Mildir her köşesinde bir refikası bulunur. Hiçbiri diğerini görmez. Mimin bunların her birini dolaşır. 5066. Cennetin sıfatı. H. Z. Ebu Hurer'e an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki. Cennette 100 derece vardır. Her 2 derece arasında 100 yıllık yürüme mesafesi vardır. 5067. Cennetin sıfatı. Ubade İbn-i Samit Allahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Cennette yüz derece vardır. Her bir derecenin diğer derece ile arası, Sema ile arası kadar geniştir. Firdevs bunların en yukarıda olanıdır. Cennetin dört mehri buradan çıkar. Bunun üstünde arş vardır. Allah'tan cennet istediğiniz vakit firdevs isteyin. 5068 Cennetin sıfatı Huzeyfe'ye itibarıyla Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki cennette yüz derece vardır. Bütün alemler bunlardan birinin içinde toplansalar hepsini de kuşatır. İstih eder. 5069, Cennetin sıfatı HZNS rivayeti Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Cennette bir ağaç vardır ki, cennetli bir kimse yüzyıl gölgesinde yürüse onu kat edemez. İsterseniz su ayeti okuyun. Ne daimi gölgelidirler. Çağlayıp duran su başlarındadırlar. Vakıra 30, 31, 5070 Cennetin sıfatı HZ Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Cennette hiçbir ağaç yoktur ki gövdesi. Altından olmasın. 5071 Cennetin sıfatı Yine Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Cennette, Yay kadar bir yer, Güneşin üzerine, Doğduğu veya battığı şeyden dünyadan daha hayırlıdır. Kirmizi, Hazreti Enes'ten şu ziyade de bulunmuştur. Sizden birinizin yayı kadar veya kamçısı kadar cennetteki bir yer, Dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Cennet ehlinden bir kadın, Arın ehline görünecek olsa dünya ve içindekileri aydınlatır. Arzu ve sema arasını güzel kokuyla doldururdu. Onun baş örtüsü dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. 5072 Cennetin sıfatı Sahih İbni Ebi Vakkas'ta -e da -e Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Cennette olan şeyden bir tırnağım azalttığı miktar Semavat ve dünya arasında dört ciheti de etmiş olarak görünürdü. Eğer cennet ehlinden bir adam dünya ehline zuhur etse ve bilecikleri görünse onun şarkı güneşin ziyasını bastırırdı. Tıpkı güneşin, yıldızların ziyasını bastırması gibi, 5073, cennetin sıfatı, H.Z.N.S. Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Sidretül müntehaya çıkarıldım. Orada dört nehir gördüm. İki nehir zahirdi. İki nehir ve batın. Zahir olan iki nehir Nil ve Fırat nehirleriydi. Batın olanlar da cennetin iki nehriydi. 5074 Cennetin sıfatı H.Z. Yüreğde Allahu An anlatıyor. Bir adam Resulullah ve Vesselam'a Cennette at var mı diye sordu. ve Vesselam da Allah Teala Hazretleri seni cennete koyduğu takdirde, Kızıl Yakut'tan bir at üzerinde orada dolaşmak isteyecek olsan, o seni istediğin her yere uçuracaktır buyurdular. Bunun üzerine diğer biri de, cennette deve var mı diye sordu. Ama buna Aleyhissalatu Vesselam öncekine söylediği gibi söylemedi. Şöyle buyurdular, Eğer Allah seni cennete koyarsa, orada canının her çektiği, Gözünün her hoşlandığı şey bulunacaktır. 5075 Cennetin sıfatı H.Z. Ali radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Cennette siyah gözlülerin hurilerin toplanma yerleri vardır. Orada Benzerini mahlukatın hiç işitmediği güzel bir sesle şarkı okurlar ve şöyle söylerler. Bizler ebedileriz. Hiç ölmeyiz. Bizler nimetlere mazharız. Faklı bilmeyiz. Rabbimizden razıyız. Mücadeber olmayız. Kendisinin olduğumuz beylerimize ne mutlu. 576. Cennetin sıfatı. H Z N an anlatıyor. Resulullah aleyhissallatu ve selam buyurdular ki, cennet ehlinin bir çarşısı vardır. Her Cuma oraya gelirler. Derken kuzey rüzgar eser. Elbiselerini ve yüzlerini okşar. Bunun teziriyle hüsnü ve cemalleri artar. Böylece ailelerine daha da güzelleşmiş olarak dönerler. Hanımları, Vallahi, bizden ayrıldıktan sonra sizin cemal ve güzelliğiniz artmış derler. Erkekler de, Sizler de, Allah'a katan olsun. Bizden sonra çok daha güzelleşmişsiniz derler. 5.077 Cennetin sıfatı, H.Z. Ali an Anlatıyor.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 var ya bu cehennem ateşinin 70 yüzünden bir cüzdür buyurmuştu yanındakiler zaten bu ateş vallahi asileri cezalandırmaya ahirette yeterliydi dediler aleyhissalatu vesselam cehennem ateşi öbrüne 69 kat üstün kılındı her bir katın harareti bunun mislindedir 5079 cehennemin evsafı yine Ebu Hurayra Allahu an anlatıyor Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Cehennem ateşi bin yıl yakıldı. Öyle ki kıpkırmızı oldu. Sonra bin yıl daha yakıldı. Öyle ki beyazlaştı. Sonra bin yıl daha yakıldı. Şimdi o siyah ve karanlıktır. 5080, cehennemin esafı, Ebu Sayyid-i Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Cehennem'i kuşatan surlun dört ayrı duvarı vardır. Her duvarın kalınlığı 40 yıllık yürüme mesafesi kadardır. 5081 Cehennemin Efsağı, Hasan Basri Rahimehullah anlatıyor. Hutt ve Imr azdıvandı Allahu an. Basra'da minberde hutte esnasında dedi ki: Resulullah aleyhissalatu ve selam bize şöyle buyurmuşlardı: Cehennemin kıyısından büyük bir taş bırakıldı." Bu taş 70 yıl aşağı doğru düştü de henüz dibe ulaşmadı. ve i̇bn Razvan Azivan, devamlı der ki, H.Z. Ömer radıyallahu <gülüyor> an ateşi çok zikredip hatırlayayım, Zira onun harareti pek şiddetlidir. Derinliği çok fazladır. çengelleri demirdendir buyurdu. 5082 Cehennemin Esafı, Ebu Said el-Hudri <gülüyor> radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, ve cehennemde bir vadidir. Kafir orada. 40 yıl batarda dibine ulaşamaz. 5083, cehennemin evsafı, İbn-i Abbas Rab'iyallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Eğer zakkumdan, dünyaya tek damla damlatılacak olsa, bu dünya ehlinin yiyeceklerini ifsat ederdi. Öyleyse yiyecek ve içeceği ihtiyacı olan cehennemin hali ne olur anlayın 5084. Cehennemin esası H.Z. Z ve bu hurere razıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki cehennem Rabbine şikayet ederek "Ey Rabbim bir parçam diğer bir parçamı yemektedir." dedi. Bunun üzerine Allah Teala Hazret hazretleri ona İki nefes almaya izin verdi. Bir nefes kışta. Bir nefes de yazda. Yazdaki nefesi sizin asladığınız en şiddetli sıcaktır. Kıştaki nefesi de sizin asladığınız en şiddetli soğuk olan zemherirdir. 5085 Cehennemin Esafı, yine Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Kıyamet günü. Ateşten bir parça. Boyun şeklinde uzanır. Bunun, gören iki gözü, işiten iki kulağı, konuşan bir dili vardır. Der ki, ben üç takım insanı cezalandırmak için vazifelendirildim. Allah'la birlikte bir başka ilaha dua eden kimse, bile bile zulmeden var. Tasvirciler, 5086 Cehennemin Esafı, İbn-i Mesud radıyallahu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Kıyamet günü cehennem 70 bin yular olduğu halde getirilir. Her yularında onu çeken 70 bin melek vardır. 587. Cehennemin el mücahit anlatıyor. İbni Abbas radıyallahu anhum bana, Cehennemin genişliği ne kadardır? Biliyor musun? Diye sordu. Ben. Hayır deyince, Doğru. Allah'a yemin olsun bilemezsin dedi ve ilave etti. Bana hazreti Ali'ye Radiyallahu anha dedi ki Resulullah Aleyhissalatu vesselam kıyamet günü arız toptan onun bir kabzasıdır. Tam tasarrufundadır. Gökler de onun sağ eliyle dönülmüşlerdir. Zümer 67 ayetinden sormuş ve bu sırada insanlar nerede olurlar ey Allah'ın Resulü demiştim. Aleyhissalatu vesselam Cehennem köprüsünde cevabını verdi. 5088. Cennet ve cehennemin müşterek yönledi. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Allah-u Teala hazretleri cenneti yarattığı zaman Yirri'l aleyhisselama. Git ona bir bak buyurdular. O da gidip cennete baktı ve, Ey Rabbim, senin izzetine yemin olsun. Onu işitip de ona girmeyen kalmayacak. Herkes ona gelecek dedi. Allah-u Teala Hazretleri Cennet'in etrafını mekruhlarla çevirdi. Sonra, Hele git ona bir daha bak buyurdu. Cebrail gidip ona bir daha baktı. Sonra da, Korkarım, Ona hiç kimse girmeyecek dedi. Cehennem yaratınca, Cebrail'e, Git, Bir de şuna bak buyurdu. O da gidip ona baktı ve, İzzetine emin olsun, ''İşitenlerden kimse ona girmeyecektir.'' dedi. Allah Teala Hazretleri de onun etrafını şehvetlerle kuşattı. Sonra da ''Git ona bir kere daha bak.'' dedi. O da gidip ona baktı. Döndüğü zaman ''İzzetine emin olsun. Tek kişi kalmayıp herkesin ona geleceğinden korkuyorum.'' dedi. 5089 Cennet ve Cehennemin müşterek yönledi. P.Z. Enes Radıyallahu An anlatıyor. De ki sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki cennetin etrafı mekarihle nefsin hoşlanmadığı şeylerle sarılmıştır. Cehennemin etrafı da, da şeyhe bir nefsin arzuladığı cazip şeylerle sarılmıştır. sahih de. Hende Ebu Hurere'den bu rivayet aynen gelmiştir. Ancak iki yerde huffet sarılmış kelimesine bedel cibet örtülmüş kelimesi kullanılmıştır. 5090 Cennet ve cehennemin müşterek yönledi. Yine Hazreti Enes Rabiallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Cehennem, içerisine asiler atıldıkça, Daha var mı demekten geri durmaz. Bu hal, Rabbu İzzet'in cehennemin üzerine ayağını koyup, iki yakasını dürüp birleştirmesine kadar devam eder. İşte o zaman cehennem, Yeter, yeter, İzzet, Ve kerimine emin olsun yeter der. Cennette fazlalık devam eder. Allah, ona mahsus yeni bir halk yaratır ve bunları cennetin fazla kısmına yerleştirir. 5091 Cennetlikler Sehni İbn-i Sa'da Allah'u an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Cennet ehli, grufelerde kalanları seyrederler. Tıpkı gökteki yıldızları seyretmeniz gibi. 5092 Cennetlikler Ebu Saide ya Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Cennet ehli gruplarda kalanları ehli buraf görürler. Tıpkı ufukta doğudan batıya giden inci gibi parlak yıldızları gördüğünüz gibi aralarındaki fazilet farkı gurfe ehlini böyle yukarıda gösterir. Bunun üzerine Ashab ey Allah'ın Resulü bu söylediğiniz peygamberlerin makamı olmalı. Başkaları. Oraya ulaşamamalı dedi. Ancak aleyhissalatu resselam. Hayır. Ruhumu kudret elinde tutan zata yemin olsun. Gurfelerde kalanlar peygamberler değiller. Allah'a inanıp peygamberleri tasdik eden kimselerdir buyurdular. 5093 Cennetlikler H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu resselam buyurdular ki. Cennete ilk girecek zümre, dolunay gecesindeki ay suretindedir. Onu takip eden zümre, parlaklık yönüyle gökteki en büyük yıldız gibidir. Cennetlikler belirtmezler, büyük abdeste bozmazlar, tükürmezler, sümkürmezler de. Tarakları altındandır, terleri miskıtır. Bu hurdanları ötü acından, zevceleri karagözlü hurilerden olacak. Onlar ataları Adem'in yaratılışı üzere 60 zira boyunda tek bir adam suretinde olacaklar. 5094. Ceymetlikler. Hz. Cabir Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve Sellem. Cennet ehli cennette yerler ve içerler. Ancak tükürmezler. Küçük ve büyük abdest bozmazlar. Sümkürmezler de buyurmuştu. Ashab peki yedikleri ne olur diye sordular. Aleyhisselatü selam. geyirmek ve misk sızıntısı gibi ter. Onlara tıpkı nefes ilham olunduğu gibi tesbih ve tahmid ilham olunur. 5095 Cennetlikler, Ebu Said el-Hudri radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü selam buyurdular ki, bir kimse cennetlik olarak ölünce, büyük veya küçük, yaşına olursa olsun, 30 yaşında bir kimse olarak cennete girer ve artık bu yaş ebediyen değişmez. Cehennemlikler içinde durum öyledir. 5096 Cennetlikler H.Z. Ebu Hurer Allahu Allah'ın anlatıyor. Resulullah ve selam buyurdular ki Cennet ehlinin vücudu kılsız, yüzü sakalsız, gözleri sürmelidir. Gençlikleri daim olmaz. Elbiseleri eskimez. Tirmizi'nin bir rivayetinde şu ziyade var. Cennetliklerin başlarında taçlar vardır. Taçtaki tek bir inci. Meşrik ile mazi arasını aydınlatır. 5097 Cennetlikler Ebu Rezim el-Ukayyı Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Cennet ehlinin çocuğu olmaz. Orada doğum yoktur. 5098 Cennetlikler H. Z. Enes radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam. Mümine cennette şu şu kadar kadınla ve gücü verilir buyurmuşlardı. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, buna takat getirilebilir mi diye soruldu. Yüz kişinin gücü verilir. Böyle olunca takat getirir buyurdular. 5099 Cennetlikler, El-Hudri radıyallahu an anlatıyor aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Kıyamet günü ardı, tek bir çörek olacak. Cebbar olan Allah Teala Hazretleri, onu, cennetliklere azık olarak elinde çevirecektir. Tıpkı sizin sefer sırasında çöreğinizi çevirdiğiniz gibi bu sırada bir Yahudi gelerek, Ey Ebu Kasım! Rahman olan Allah seni mübarek kılsın. Kıyamet günü cennet ehlinin iştah açıcı ikramı ne olacak? Haber vereyim mi?" dedi. Efendimiz "Söyle bakalım, buyurdular." Adam "Tıpkı Aleyhissalatu vesselam'ın söylediği gibi, arz tek bir öğrek olur." dedi. Resulullah Aleyhissalatu vesselam bize baktılar. Sonra adil işleri görününceye kadar tebessüm buyurdular ve "Peki ''Cennet ehlinin katıklarını sana haber vereyim mi?'' dediler. ''Adam.'' ''Buyurun'' dedi. ''Aleyhisselatu vesselam.'' ''Balam benim, buyurdular. ''Adam.'' ''Bu nedir?'' dedi. ''Aleyhisselatu vesselam.'' ''Öküz ve balıktır. Bunların diyalinin kenarından yetmiş bin kişi yer.'' buyurdular. ''Beş bin cennetlikler.'' ''El-Hudri radıyallahu an anlatıyor.'' Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, cennet ehlinden derecesi en düşük olanın 80 bin hizmetçisi, 72 zevcesi vardır. Onun için indiden, zevceden veya kuttan bir çadır kurulur. Bu çadır, cabiye den kadar uzanan bir büyüklüktedir.